Behlül Dağana'yı annesi ve kardeşi Harun Reşit evlenmesi için ikna etmişler. Ve düğün yapıp gelin getirmişlerdi. Onların hatırı için evlenen Behlül, zifaf gecesi hanımıyla baş başa kaldığı zaman başını hanımının karnına koydu ve bir müddet dinledi. Dana hanımını karşısına alıp şunları söyledi. Şu ana kadar seninle evli idik. Fakat şu andan itibaren seni üç talakla boşadım. Bundan sonra benim dünya ahiret kardeşimsin. Sabah oldu. Damadı görmeye hazırlananlar onu gelinle bulamadılar. Halife Harun Reşit telaş içinde kalmıştı. Behlül'ü dergahında buldular. Suçsuz bir kadını bir gecede niçin boşadın diye sordular. O, Sizden ayrılıp da içeri girdiğim andan itibaren içeride bir kısım sesler duymaya başladım. Ben bu sesler nereden geliyor diye araştırmaya başlayınca gelinin karnından geldiğini anladım. Kulağımı verip iyice dinledim ki ileride gelecek olan çocuklar kapının ağzına toplanmışlar, bağırışıyorlar. Onlardan kimi elbise, kimi tahsil, kimisi de mal mülk diye feryat ediyorlardı ben bunlarla uğraşıp da ibadetimden mahrum olmaktansa kapıyı açmayayım daha iyi dedim ve çareyi onu boşamakta buldum dedi Behluldan'a bir kere denemişti artık ondan sonra ne kadar ısrar ettilerse de evlenmeyi kabul ettiremediler